Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında. ben Seval Şahin. Program konumuz bugün Ahmet Bozkurt. Merhaba Ahmet hoş geldin. Merhaba hoş bulduk Seval. Ee, Ahmet Bozkurt e, şu anda İBB yayınları İstanbul, Büyük, İstanbul Büyükşehir Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınlarının yayın yönetmeni olarak e, görev yapıyor. E, Ahmet ile bugün VDI e, yayıncılığını ve İBB'nin yayınlarını projelerini e, konuşacağız. Biz programımızda daha önce büyük yayın evlerine bağımsız yayın evlerini, üniversite yayın evlerini de ağırlamıştık ve hep e, bulundukları yayıncılık kolunun e, onlar için avantajlarını ve dezavantajlarını hep e, konuşarak başladık. Evet, e, belediye yayıncılığı yapmanın yani hem de e, Türkiye'nin en büyük belediyesinin e, yayıncılığını e, yapmanın e, önce avantajlarını mı konuşalım, dezavantajlarını mı? Ne dersin? İkisi de olabilir. İkisi de ee... olabilir. Tabii ki e, yayıncılık başlı başına bir olay Türkiye'de, e, kamu sektöründe yayıncılığı yaptığında daha farklı avantajları ve dezavantajları var. E, bizim ilk günden itibaren en büyük şansımız, avantajımız e, şüphesiz hani kültür sanata bu kadar önem veren ve kültür sanatla, kitapla kalbi bir bağlantısı olan, özel bir hassasiyeti olan bir belediye başkanıydı. Ekrem çalışıyor olmak bizim en büyük avantajımız bu diyebilirim. Çünkü kendisi kitapla, kültür sanatla yüzeysel bir bağlantısı yok kalbi olarak ve gerçekten e, bir kitap yayınlandığı zaman gözün içi bir belediye başkanı. O yüzden de yayınladığımız tüm kitaplarda e, ve dergide e, kendisinin çok özel bir taktısı oluyor zaten. En büyük avantajımız bu. Bunun için de biz e, yayıncılık faaliyetine başlarken tabii e, öncelikli olarak e, gerçekten bu işe gönül vermiş ve bu işi ile yapabileceğimiz bir ekip oluşturduk. E, İBB yayınları e, olarak yani İBB yayınları koordinatörü e, aynı zamanda İbrahim Kültür Sanat Danışmanı Cengiz Özkarabek kendisi de Belgeselci bir HIP'in yönetmenidir. Ee, birlikte bir ekip oluşturduktan sonra e, çok geniş kolektif hem yazar seçiminde hem editöryal süreçte e, hem kitapların seçiminde ve kitapların meydana getirilmesi sürecinde o kolektif birlikteliği de gözeterek özel bir çalışma yaptık. Bunun tüm koşullarını oluşturduk ve sonrasında yayınlara başladık. En büyük avantajı Dinamik, aktif bir ekip oluşumuzdan aslında kaynaklanıyor. Ee, tabii insanların gönüllü olarak da hani e, katkı vermek istemesi, yapılan iyi işler görüldükçe ve yapılan işlerin farkındalığı arttıkça da e, her kesimden insanın e, olumlu katkılarıyla, destekleriyle karşılaşıyoruz. Bu sevindirici bir şey. E, zamana kadar yayınladığımız kitaplarda da gördüğümüz şey bu. Aynı zamanda üç aylık ister Dergisi'ni yayınlıyoruz. Orada da aynı şeyi yaşadık. Bu dergi evet. ücretsiz değil mi? İst Dergisi, ücretsiz olarak. Evet. <gülüyor> İst Dergisi, şimdi yeni 9. sayısını çıkartacağız. Ücretsiz olarak dağıtılıyor. açılıyor. 176 sayfalık bir dergi. Misal paşından kapak basıcısına kadar, içeriğine kadar, içeriğindeki zenginliğe kadar Tüm İstanbullara ulaşan hatta İstanbul dışına da ulaşan bir dergi aslında. İnsanların da de takip ettiği yani bir tırnak içerisinde hani belediye ya da kamu konseptine sahip olan bir dergide değil. Biz özellikle en başından beri yaptığımız tüm işlerde hem kitap hem dergi olsun içeriği hep ön planda tuttuk. İçeriği ve estetik olanı hep ön planda tuttuk. O yüzden de dergide yayınladığımız kitaplar da bunun bir göstergesi olarak insanların eline ulaşıyor. Avantajlarımız daha çok hani bunlar diyebilirim. Ee, tabii dezavantajlar. Dezavantajları aslında hani işte bürokratik yapıdaki e, süreçlerle ilgili e, sıkıntılardır. Onlar da işin bir parçası olduğu için hani bir şekilde e, o süreçte bu yayın sürecinin içerisinde dahil oluyor çünkü. Sadece editoryal süreçten ya da yazarlarla ilgili süreçlerden kitap içeriğinin oluşturulmasıyla ilgili bir süreç değil. Çok kapsamlı bir süreç. İsmi süreçlerinin dışında işte kitabın yayına hazırlık aşaması, o aşamalara katkı vermek ve sonrasında baskı aşamasına ve sonrasında insanların eline ulaşana kadarki geçen süreçteki tüm süreci takip ediyoruz. Ve her bir süreçte de, Hiçbir şekilde aksama olmadan e, o sürecinde takipçisi oluyoruz. Evet, kitaplar e, genel olarak İstanbul konulu kitaplar mı ya da sadece İstanbul konulu kitaplar mı? E, özel olarak tabii İstanbul Odağı'nda kitaplarımız. İstanbul Odağı'nın dışına çıkan e, genel konsepti yayınlarımız da var. E, i̇lk yayınlarımızdan olan e, işte hatıralarla karşılaştırmalarını unuttuk böyle bir kitaptı. Cumhuriyet Tarihi ile ilgili kitaplarda böyle ama hani yayınladığımız bütün kitaplarda genelde hep İstanbul Odağı'nda ilerleyen bir e, yayın çizgimiz var e, yani tarihten edebiyattan e, gündelik hayata kadar İstanbul'u ilgilendiren ve İstanbul'un kültürüne dair olan her şeyi e, yayın çizgimizde değerlendiriyoruz ve İyi kitaplarla okuyucuya ulaşmaya çalışıyoruz. Böyle bir çizgimiz var. Hani işte edebiyattan tutun daha ilk günden beri yaptığımız işlerdendir. İşte İstanbul Gezi rehberlerinden, işte İstanbul'un semtlerini, tarihini, kültürünü insanlara daha iyi anlatabileceğimiz kitaplardan tutun. işte spor'a kadar, yemeğe kadar her alana dair olan yayın çalışmalarımız var. Peki bunlardan mesela birkaç tanesinden bahsetmek ister misin? Şimdiye kadar yayınlanmış olanlardan. Mesela şu zamana kadar yayınladığımız kitaplardan e, Türk sinemasında İstanbul, Dünya sinemasında İstanbul kitaplarımız ve şu an hazırlığı devam eden Türk tiyatrosunda İstanbul kitaplarımız. ilk defa bu alanda yayınlanmış kitaplar e, İstanbul'un sinema birikimini ortaya koyan çalışıyor. Yakın zamanda henüz yayınlandı. İstanbul'un deniz canlıları diye çok kapsamlı bir çalışma yaptı. Çok uzun vakit alan bir çalışma oldu. İstanbul'un deniz canlıları da İstanbul'un denizlerindeki tüm su canlılarının aslında bir envanteri, bir görselleriyle ortaya koyduğumuz bir çalışma oldu. Şu bir iki hafta içerisinde İstanbul'un kuşları, onun ikisi tabi diyeceğimiz İstanbul'un kuşları da bu iki kitap da şu zamana kadar Türkçe'de yapılmış en kapsamlı, en geniş kitaplar ve ilk olma özelliğine haiz kitaplar. Ee, mesela Cumhuriyet İstanbul'da kadın, Osmanlı İstanbul'da kadın çok özellikle iki çalışma oldu. Edisyon bir çalışma, kadın hareketini, kadın dünyası bütün yönleriyle ele alan iki ciltlik bir çalışma oldu. Osmanlı'da ve Cumhuriyet'te kadın olmanın tezahürlerine dair yapılmış geniş bir çalışmaydı. Bapurlar ile İstanbul çalışmamız var. Hani bundan bahsedebilirim. Ee, yakın zamanda yer altındaki İstanbul diye bir çalışmamız yayınlandı. İstanbul'un bilinmeyen bir yönüne yer altına e, sarnışlara ve diğer kültür varlıklarına odaklanan bir çalışma. İlk günden itibaren edebiyat liselatürüne e, katkı olması amacıyla İstanbul Öyküleri serisi başlattık. İstanbul Öyküleri serisinde her ciltte 10 Yazardan 10 yeni İstanbul öyküsü yayınladık. Bu da edebiyat literatürüne İstanbul'la ilgili yeni öykü adememizin bir ürünü olarak ortaya çıktı. İki kitap yayınladık. Önemli edebiyatçılarımızın öykülerinin yer aldığı kitapları bunlar. Şu an iki cildi de yayına hazırlanıyor. Bilim kurgu ve fantastik e, türünde yazılan öyküler ve o da yine İstanbul aynı şekilde e, şiirlerde İstanbul öykü, e, a, şiirlerde İstanbul e, antolojisi e, şu zamana kadar yayınlanmış en kapsamlı İstanbul şiirleri antolojisi. Son özelliğini taşıyor. Geçen yıl e, Şubat ayında yayınlanmıştı. E, yine aynı şekilde evvel zaman içinde İstanbul kitabımız da e, A'dan İstanbul'un tüm birikimini ortaya koyan bir antoloji çalışması oldu. O, onu da yakın zamanlarda yayınlamıştık. Şu önümüzdeki günlerde öykülerde İstanbul. Ha, e, ona evet. geçmeden önce bir ara verelim istersen ee, Ahmet. Evet. E, ne çalalım? Bugün ne istersin? Biricet Fontayn olabilir Lönuga. Tamam. Evet. Bugün onu çalıyoruz. Merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Ahmet Bozkurt'la birlikte İBB yayınlarını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında Ahmet Bozkurt'la birlikte e, belediye yayıncılığının avantajlarını, dezavantajlarını konuştuk. Ve daha sonra da belediyenin yayınlarından, e, özellikle İstanbul odaklı yayınlarından e, bahsetmiştik. E, evet e, Ahmet, en son şeyle kalmıştık, önümüzdeki günlerde yayınlanacak kitaplar. Evet, e, yani şu an özellikle şimdi çalıştığım öykülerde İstanbul antolojisi var. 100 yazardan 100 İstanbul öyküsü öyküsünde oluşuyor. Heyecanlı, zor bir süreç ama heyecanlı çalışma oldu. Bu da yakın zamanda yayınlanacak iki cilt olarak. Peki Temet bu şey mi? Yani geçmişten günümüze bir yani sadece eski İstanbul öyküleri mi mesela bugünkü yazarlar tarafından yenileri de yazılıyor mu bu antoloji için? Şimdi bu antoloji yayınlanmış öykülerden oluşuyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Halit Ziya Uşaklıgil'den işte günümüze kadar e, Mustafa Oğden'er de var, Bülent e, Uzuner de var. E, yani yüz dolayımında günümüze kadar gelen öykücülerimizin e, sadece İstanbul e, odaklı öykülerini aldım bu antoloji. E, tematik bir antoloji hazırlamak e, zordur ama bu antolojiyi hazırlarken de zaten Türk Edebiyatı'nın o bütün verimini e, aynı zamanda bir Türk Edebiyatı öykü antolojisi bu antoloji. Tabi tematik olduğu için bu toplamın için dışında kalan aslında e, çok iyi öykücülerimiz de var ama e, dışında kalmanın temel sebebi İstanbul olmasından kaynaklı. Bir yönüyle de e, Türkiye bir öykü antolojisi olarak da bakabiliriz bu çalışmaya. Tek farkı tematik olması. E, o yüzden de bu antolojiyle de Türkiye bir öyküdeki bütün o baki yesimin görmek mümkün olacak. Zaten e, öncesinde Türkiye'de öykü, öykünün tarihsel çerçevesinde ilişkin ve durumla ilişkin zaten açıklayıcı bir yazı. Ve en son kısımda da hani bütün kitapların içinde yer aldığı bir kaynakça kısımda olacak. Bu anlamda da hani şiirlerde İstanbul'da olduğu gibi e, kaynak olma özelliği de yüksek bir çalışma. Bu kitabın dışında yine İstanbul'a da hazırladığımız tabii pek çok çalışmalar. Hani Boğaziçi yanılarından e, tutun İstanbul'u ilgilendiren kitabelerine kadar e, epey geniş bir çerçevesi var yayınlarımızda şu anda. Ve yoğun da aslında ayda dört kitap yayınlanıyor. Bu ortalamanın dışına çok çıkmadık. Üç ya da dört kitap yayınlanıyor. Yoğun bir emek var. Sürekli çalışıyoruz ve kitaplarımızın en temel özelliği de edisyon olması. Kolektif bir birlikleriye dayanması. Hangi konuda olursa olsun genelde kitaplarımızda yazar sayısı 15-20'nin altına pek düşmüyor. Özellikle de en temelde bizim hassas olduğumuz nokta İstanbul üzerine çalışılmamış konular, daha önce hiç değinilmemiş konular. Mesela ilk defa İstanbul'un köyleriyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Çok geniş bir çalışma oldu. İşte İstanbul'un muhtarlarını yapıyoruz. Mesela bunlar daha önce hiç yapılmamış çalışmalar ve bu kapsamda bu genişlikte yapılmış ilk çalışmalar. Özellikle buna dikkat ediyoruz. Çalışmaların ilk olması özelliği ve bizim kitaplarımızın en temel özelliği de genel okuyucu kitlesine hitap etmesi. İnsanların böyle eline aldığında kaldıramayacağı, pantal boyda kitaplar yayınlamak ya da okunmayacak kitaplar yayınlamak değil derdimiz. Derdimiz herkesin eline ulaşabilecek. Ve herkesin rafında durabilecek ve herkesin de okuyabileceği, anlayabileceği, kitabın sayfalarını çevirdiğinde ondan belgeselde bir tat alabileceği, görselleriyle, resimleriyle o akışı e, takip edeceği bir çalışma olsun. Tüm kitaplardaki temel derdimiz de o. O nedenle de hani yayınladığımız kitaplar tek baskıda kalmıyor. Genelde 2-3-4 baskı yapan kitaplarımız var. Günümüzün şartlarını eee düşündüğümüzde de aslında e, bu ebat'taki ve bu satış fiyatındaki kitapların bu kadar çok satıyor olması aslında bizi sevindiren de bir gelişme. Kendi klasmanında aslında bakarsanız e, bir nevi çok satan da kitaplar oluyor. Çünkü ilk baskıları e, 3.000 yaptığımız kitaplar kısa sürede ikinci, üçüncü, dördüncü baskılarını yapıyor. Bu bizim için sevindirici bir gelişme tabii. Evet, peki bu e, kitaplar e, her yerde bulunabiliyor mu? Yoksa sadece e, İstanbul Kitapçısı'ndan mı edinilebilir sizin bastığınız kitaplar? Kitaplarımız aslında her yerde bulunabiliyor. E-Ticaret sitelerinde e, var kitaplarımız. E, yani istanbulkitapsu.com ve diğer e-ticaret sitelerinin yanı sıra e, İstanbul Kitapçısı mağazalarımızda ve... E, belli başlı e, kitapçılarda da kitaplarımız yer alıyor. Dağıtımla ilgili evet bu genel bir sorun. Bizim de öyle sorunlarımız var. Fakat olabildiğince aslında biraz okuyucularımızın isteği insanların talebinden de kaynaklanan durumlardan dolayı pek çok kitap ben de görebiliyorum kitaplarımızı. Ama İstanbul Kitası'nda e, şu an 10 çölgesi vardı İstanbul Kitası'nın. E, İstanbul sizin bütün kitaplarımız mevcut. Diğer kitap evlerinde de mevcut. Ama internette zaten herkesin erişiminde olan kitaplar, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve satın alabileceği kitaplar. Peki açık erişime yani erişime açık online eserleriniz var mı? Yani herhangi bir şekilde ücretsiz okunabilecek bu tarz bir şey var mı ya da düşünüyor musunuz ileriki süreçte? Şu an bununla ilgili herhangi bir çalışmamız yok. Biz insanlara kitapların ulaşmasını istiyoruz. Ee, sadece İS Dergi'nin böyle açık erişim e, durumu var. E, çıktığı zaman e, özel bir çalışma yapıyoruz. Herkese ulaşıyor bir şekilde dergi. Ama onun dışında dergilik uygulamasında da dergiye ulaşılabiliyor. Ama kitaplarımızla ilgili şu an e, açık erişim durumumuz şu an söz konusu değil. Evet. Evet, programımızın sonuna geldik. Bitirirken senin eklemek istediğin şeyler var mı? Çok teşekkür ediyorum. Yayıncılık zor bir süreç ama bir taraftan da heyecanlı bir süreç. Yani yayıncılık faaliyetime böyle bir yerde devam ediyor olmak benim için mutluluk vesilesi. O yüzden... Kolektif bir birliktelikle biz bu işi yürütüyoruz ve güzel şeyler de çıkartıyoruz ve daha da iyi şeyleri yapmak için aslında yaptığımız şeyler şu an 80 civarında kitap yayınladık. Fakat bu bizim için yeter değil, daha iyisini ve daha fazlasını yapabilmek için her gün yoğun bir şekilde çalışmaya da devam ediyoruz. İlginiz için de ben teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Nice yayınlarda buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın.